Gezegenin Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesli Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Bu haftayı da tüm ülkemize başsağlığı dileyerek depremle etkin mücadele için başlatılan kampanyalarla bitiriyoruz. 10 yılı etkileyen büyük depremin ardından... 8 Şubat'ta Twitter ve TikTok hükümet tarafından kısıtlanmasıyla change.org Taksim kısıtlamayı kaldır adresinde başlattığı kampanya başarıya ulaştı. 16.30'da başlayan erişim kısıtlaması gece saat 1'de sona erdirildi. Depremzedelerin ihtiyaçlarını, seslerini duyurdu. Twitter'ın kısıtlanmasıyla mantıklı bir açıklama getiremiyoruz ifadelerinin yer aldığı kampanyada bu kısıtlama hem ifade özgürlüğüne hem de deprem kurtarma çalışmalarına darbe vurmuştur. Birlik olmaya çok ihtiyacımız var ve sosyal medya üzerinden kenetleniyoruz. Bölgede internetin kısıtlı olduğu haberlerini alıyoruz. Biz ona çözüm beklerken haberleşme platformlarımız kısıtlanıyor. Her türlü platformdan buna sesimizi çıkaralım. Kısıtlama bir an önce kaldırılsın. Mobil baz istasyonları arttırılsın mesajı yayınlanmıştı kampanyada Change.org kısıtlamayı kaldır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde kurulu olduğu coğrafyanın tarih boyunca büyük depreme ve doğal afete sahne olduğu ve yeryüzündeki en aktif coğrafyalardan biri olduğunu vurgulayan Eray Yılmaz, Türkiye'de depremle mücadele ve afet bakanlığı kurulsun talebiyle Change.org Taksim afet bakanlığı adresinde bir imza kampanyası başlattı. Cumhuriyetimizin 100. yılında coğrafyasıyla barışık, geçmişten ibret alan, vatandaşlar olarak bizden sonraki nesillere olan saygımızı kanıtlayabilmek amacıyla bugün Kahramanmaraş Hatay depreminin acılarıyla kavrulduğumuz, bu anlarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ivedilikle bir depremle mücadele ve afet bakanlığı kurması ve bu bakanlığın ülkenin depreme ve iklim kriziyle yaşanacak afetlere karşı dirençli olmasına yönelik tedbirler alan, bu doğrultuda önleyici onarıcı stratejiler belirleyen, diğer bakanlıklarla işbirliği yapan ve bu amaçlarla yatırımlarda bulunan bir yapıda olması gerektiğini belirten kampanyacı. Ayrıca Türkiye'nin iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı oldukça hassas ve kırılgan durumda olduğunu İklim krizine bağlı olan ekstrem hava olayları, orman yangınları, sel felaketleri ve kuraklık gibi afetlerin sayısının şiddetinin ve süresinin arttığını belirtiyor. Ayrıca Türkiye'nin son yıllarda pek çok fay hattından oluşan depremler, kuzeyinde yaşanan sel felaketleri, güneyinde gerçekleşen orman yangınlarıyla afet ülkesi durumunda olduğunun altını çiziyor. Deprem ve diğer afetlerle mücadele için sadece bilimsel veriler baz alınarak, sadece bilimsel veriler baz alınarak, Çalışacak Bağımsız ve kendi bütçesi olan bir bakanlık kurulmasını acilen talep ediyor. Bu kampanya Change.org Taksim Afet Bakanlığı adresinde. Hala yaşayanlar olabilir. Enkaz kaldırmayı durdurun diyen Cevahir Filiz Nagoş'ta Change.org Taksim Enkaz Kaldırma Durmalı adresinde imza kampanyası başlatarak enkaz kaldırma çalışmalarının acilen durdurmasını talep ediyor. Kampanyacı Enkazlarda hala canlı insanlar ve hayvanlar var. Israrla bu kadar erken enkaz kaldırmak, cinayet. Geç kalarak yeterince kurban verdik. Bir de enkazlarda canlı canlı ezmeyin insanları. Bir kere olsun vicdani bir karar verin. Bırakın kurtarma ekipleri. Canlı herkese ulaşsın elinden geldiğince. Bu vicdanın yükü hiçbirimiz taşıyamayız diye konuştu. Deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan ise. Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10. günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre... Sonra bağırmaktan kişilerin ses buzdur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar ancak canlılar ifadelerini kullandı. Change.org Taksim enkaz kaldırma durmalı adresinde. Pelin Bulut. Deprem bölgelerinde güneş panelleri kurulsun talebiyle Change.org Taksim deprem bölgesinde güneş adresinde bir imza kampanyası başlattı. Deprem bölgelerinde elektrik sorununa çözüm bulmak, aydınlanmış alanlar oluşturmak, ve bölgedeki deprem temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistemler yaratabilmek için yetkili kurumların enerji sektöründeki firmalarla işbirliği içinde olarak güneş panelleri kurulmasını sağlamanızı istiyoruz demiş. Enkaz çalışmalarının uzun süreceği ve artçı depremlerin hala devam ettiği coğrafyada şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız paket enerji sistemleriyle güneş panellerinin kurulumunun olabildiğince çok alanda yapılmasını elektrik ihtiyacının acilen karşılanmasını talep ediyoruz diyor. Kampanyacı bölgede kurulması planlanan konteyner çadır kentler yardım amaçlı bulunan ekiplerin yaşam alanları ve altyapısı sıkıntısı yaşayan köyler için yenilenebilir, sürdürülebilir enerji sistemleri hayata geçirmenin ve bağımsız kesintisiz şekilde deprem temel ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılabilmesini sağlamanın son derece önemli ve gerekli olduğunu vurguluyor. Afet'in sonraki günlerinde bölgeye güneş panellerinin ulaşmasıyla birlikte Pelin Bulut kampanyayı başlattığımda bölgeye henüz böyle bir destek ve yatırım yapılacağına dair kamuoyunda bir bilgi paylaşımı yoktu. Bu nedenle böyle bir çağrıda bulmak istedim. Süreç boyunca da güneş enerji sektöründeki paydaşların bir kısmının bu ürünleri finanse etmesi, üretim ve dağıtımını yapmaya başladıklarından haberdar oldum. Umuyorum ki bundan sonrasında da bölgede bu yönde bir ihtiyaç tespit edilmesi halinde gerekli destek tüm ilgililerini yönlendirmeleriyle birlikte koordineli bir şekilde sağlanacak ifadelerinde bulundu. Kampanya Change.org Taksim deprem bölgesine güneş adresinde. Ben Uygar Özresmi, Change.org özel programını derleyen Nil Ormanlı Balpınar, Defne Karul ve Büşra Ayer. Deprem afetinin can yakan etkilerinin bir an önce giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını dileyerek insanca yaşam koşullarında buluşmayı umut ediyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.